Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel'aqibatü lilmuttakil Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyüha el inna İnnâ erselnâke şahidem ve mübeşşirem ve nadîra ve da'iyen ilâllâhi bi-ibnihî ve sirâcan munîra ve beşşirilmü'minînâ bi-annâ min minallâhi fadlan kebîra Sıdakallâhul-azîm ve belo ana resuluna nabiul kerim ve biz de o'nun şükreden şahitlerdeniz Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. İçinde bulunduğumuz ay Rabiul Evvel ayı. Fahri kainatın doğum ayı. Böyle olunca Peygamber Efendimiz, Seyyidimiz, vesileyi necatımız, sebebi hilkatimiz, nurumuz, her şeyimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazretlerinden söz açtık. Muhterem her zaman vesile oldukça, münasebet aldıkça söylüyoruz. Bitmez güzelin vasfı, ağaçlar kalem olsa diyor şair. Bitmez güzelin vasfı, ağaçlar kalem olsa. Bir ders, bir ay ders, bir yıl ders. Ve zaman bitinceye kadar ondan bahseden dersler, ondan söz açsa, diller, kalemler yazsa, yine Hazreti Muhammed'in vasfı, şanı, şerefi, güzelliği bitmez mümin kardeşlerim. Hani Peygamberi Zişan'ın güzelliği diyoruz da, her yöndeki güzelliği Mustafa Asım Hoca Allah-u Zülcelal onu da bizi de nuru Muhammediyle dolu kılsın inşallahu Teala. günah olur günah onu güzellikle hudutlamak öyle diyor Mustafa Asım Hoca öyle diyor günah olur günah onu güzellikle hudutlamak suretine, siretine özenmiş de özenmiş Hak, diyor. Yaratırken, kainatın yüce halikı suretine ve manasına özenmiş de özenmiş Hak. Onun için, muhterem Müslümanlar, bazıları Ayşe Validemizindir, derler. Bazıları Hasan bin sabitin derler. Bakınız şu kıta, bu manayı bizim muradımızı nasıl açıyor? Ve ejmala minkalem taraqattu ayni ve ahsana minkalem talidin nisau hulikte mubarra'an min kulli aybin kenneke qad hulikte kematashau Ya Resulullah senden güzelini Senden daha güzel cemal sahibini gözler görmedi. Benim gözüm de görmedi ya Resulallah. Hani Resulullah'ı tarif ederken, bir Hint kılıcının üzerindeki parlaklığı, muhterem Müslümanlar, Tabii bu maddi tarif olduğu için bir şeye benzetecek ya, bir Hint, Hint kılıcının üzerindeki parlaklık gibi, Fahri kainatın meclislerde kemali böyle parlardı. Parıl parıl diyor. O bir sahabiye sormuşlar yok efendim kılıncın parlaklığı ne olur? Güneş gibiydi Resulullah'ın veçhi. Herhangi bir mecliste biraz sonra Ayet-i mana verirken göreceğiz. Resulullah'ın veçhi müdevverdi ve güneş gibi parlardı. Hangi meclise girse Efendiler ben söylemiyorum Şifai Şerif'te Gazî Yaznak naklediyor. diyor? Ayşe validemiz müminlerin annesi öyle diyor. Çok zaman mecliste lamba yanmazdı. Peygamber Efendimiz'in vecihinin nurunda örgü öğrendik diyor. Hazreti Ayşe validemiz böyle diyor ve Şifai Şerif'e baksın. Evet. Muhterem müminler Devam ediyor Cenab-ı Aişe Validemiz veya Hasan İbni sahabi Şair-i Şehir-i Sahabi devam ediyor Ya Resulallah Senden daha güzelini Hazreti Havva'dan beri annelerde doğurmadı diyor. Senden daha güzelini Hazreti en büyük anne, beşeriyetin anası Hazreti Havva'dan beri Senden daha güzelini analar doğurmadı ya Resulallah. Ve şöyle devam ediyor son iki mısrada. Hulikte müberraen min kulli aybin keenneke kat kulikte kema Ya Resulallah sen istedin de sanki öyle yaratıldın ve bütün ayıplardan müberra olarak beri olarak yaratıldın ya Resulallah. Sanki sen istedin Şöyle olsun böyle olsun diye kendin talep ettin ve istediğin gibi Halık-ı Zülcelal kainatın Rabbi seni öylece güzel yarattı ya Resulallah. Ama Peygamber Efendimiz'i sadece güzellikle vasıflamak ve hudutlamak Mustafa Asım Hoca'ya göre günah olur, günah onu güzellikle hudutlamak, hududu güzel diye sızmak günah olur. Suretine, siretine özendi de özendi hak. Muhterem müminler, Cenab-ı Halik hız niyaz ediyoruz. O güzel Resul-ü dergahına dudak koyarak orada ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin inşallah. Teala. Evet muhterem müminler. Şöyle Ay-i Celle'ye kısaca bir mana verelim. Bugün Peygamber Efendimiz'in Hilyesinden size açacağım muhterem Müslümanlar. Onu tanırken nasıl tanımalıyız? Yani sünneti tabiri geçmiş hadis-i şerifte. Hazreti Ali Efendimiz soruyor. İtiyadı Peygamber Efendimizin nasıl bir nebi olarak geldi? Onu şöyle bir tanıyacağız bugün. Bir saat kafi geldiği kadar tabii muhterem müminler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde okuduğum ayeti celilede şöyle buyuruyor. Bakınız estaizu billah. Ya eyühen Nebiyü inna arsalnake şahidan ve mübeşiran ve neziran Ey peygamber azizhanım ey nebi ahli burhanım biz seni şahit olarak bahsettik irsal ettik, gönderdik bütün bir beşeriyete şahit olarak inna arsalnake şahidan ve mübeşiran müjdeci olarak Tepşir edici olarak gönderdik. Ve nezira, korkutucu olarak gönderdik. Muhterem kısaca arz ediyorum. Şahit demek mahşerde 124 bin enbiyaya Cenab-ı Hak soruyor. Size Cebrail'in getirdiği vahyi ne yaptınız ey peygamberlerin? Ya Rabbi biz ümmetlerimize tebliğ ettik. Peygamberlerin ümmetine soruyor Cenab-ı halik Zülcelal. Size peygamberler vahiyleri, ayetlerimi tebliğ ettiler mi? Onlar Allah korusun muhteremimiler Allah korusun. Tabi ekserisi baş döndüren, sırt çeviren zalimler ve kafirler olduğu için... Bize böyle bir şey gelmedi ya Rabbi derler. Mahşer'de bize böyle bir şey gelmedi ya Rabbi derler. Muhterem müminler şu şerefe bakınız. Şu şerefe bakınız. Esenli billah ve kedalik cealnakum ummeten vesatan li tekunu şuhadaa ale'nnas ve yekun er resulu aleikum şehida. Bakınız muhterem müminler ...enbiyanın peygamberlerine tebliğ ettiği vahiy ve ayetlerde... ...onların inkar eden ümmetleri bize böyle bir şey gelmedi deyince mahşerde... ...ey Muhammed ümmeti siz ne dersiniz bu işe? Bize soruluyor. Mahşerde size sorulacak. Ey Muhammed ümmeti ne dersiniz siz bu işe? Muhammed ümmeti şahit olarak... Ya Rabbi, 124 bin embiya vahiy ve ayetleri tebrih ettiler. Biz Kur'an-ı Kerim'de senin naklettiğin hadiselerle bunu hem okuduk hem de ezberledik. Şahidiz ki peygamberler vazifelerini yaptılar Ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, Muhammed'e ümmet olmak her bakımdan büyük şeref. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ümmet olmak her bakımdan şereflerin en yücesi. Bu bakımdan şanslıyız elhamdülillahi taala. Ümmeti Muhammed böyle şahit olunca Resulüm, Nebi şanım Muhammed'im, sen ne diyorsun? Ya Rabbi ben şahidim ümmetim doğru söyler. Evet ümmetinin nasın şehadeti üzerine Hazreti Muhammed'de mührünü basmak suretiyle ümmetin doğru söyler ya Rabbi diye muhterem müminler peygamber efendimizde en son şahit olacaktır. Tabi vesile oldukça zaman icap ettikçe bunu söylüyoruz. Zaten biliyorsunuz mahşerde ümmeti Muhammed 124 bin enbiyaya şahit olacak ve peygamber efendimizde ümmetinin şehadetini tasdik edecek, yeni tabirle onaylayacak. Tamam mı muhterem Müslümanlar? İnna <gülüyor> erselnake şahiden sonra ve mübeşşiren iman ehli, aşk ehli, itaat ehli, ahlak ehli, edep ehli, namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, haccını eda eden, kumardan, Zinadan, fuhuştan, faizden, yalandan, iftiradan, tezvirden ve bir cümle kötülüklerden uzak olan ümmetine müjdeleyici peygamber. Cennet ve cennet ve cennet ve Allah'ın rızası ve bitmeyen tükenmeyen nimetler vardır size diye peygamber efendimiz müjdeliyor. Ve mübeşşiren müjdeliyor. Müjdeci muhterem ümmiler. İşinizi bırakıyorsunuz, meşgalenizi terk ediyorsunuz, kapı camiine geliyorsunuz, üstü oturuyorsunuz, bir saat ders dinliyorsunuz, sonra namaz sonra ve hutbe ve namaz, sonra dualar. Niçin bu sıkıntıya katlanıyorsunuz? Acaba Rabbim razıyım der mi? Değil mi muhterem Müslümanlar? Başka bir şey yok. Acaba Rabbim razıyım der mi? Öyle emretmiştir, emrini tutuyoruz ve bir de muhterem Müslümanlar nehiyet şeylerden, bilhassa büyük günahlardan azami kaçıyoruz. Ben Peygamberin inşâAllah'ın dilinden müjdeliyorum. Sonumuz cennettir, mükafatımız cemali ilahi olacaktır inşâAllahu Teala. Ve nezira Peygamber Efendimiz aynı zamanda korkutucudur, ne değildir muhterem Müslümanlar daima beşaretle inzar beraber gidiyor. Yani hem müjde hem korkutma. Hem beşir hem nedir. Sadece müjdelerseniz halk şımarabilir. Allah'ın kahır ve cehennem ve ateşini nikmetini, mihnetini unutabilir. Öyle olunca adalet olsun diye Halık-ı Zülcelal Peygamberi Zişan'dan bahsederken devamlı olarak beşir Beşir ve nezir olarak bahsediyor. Muhterem Müslümanlar nezir ne demektir? Namaz kılmayanları korkutucudur. Oruç tutmayanları korkutucudur. Zengin olduğu halde zekat vermeyenleri Rasulullah korkutuyor. Sonunda azap vardır. Farz olduğu halde hacetmeyenleri Allah Celal Rasulünün diliyle korkutuyor. Bir kimse üzerine farz olduğu halde, yolda açık olduğu halde eğer haccını eda etmezse Yahudi ve Nasrani ölümünde ölmekten korkulur buyuruyor Peygamber Efendimiz. <Gülüyor> Muhtemelen mimiler, duyuyorsunuz değil mi? Allah servet vermiş, sıhhat vermiş, yolda açık, selamet var elhamdülillah. Hiçbir mani yok. Bu imkanlara sahip olduğu halde bir kimse İslam'ın şartı olan haccını eda etmez ise Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Resulü'nün diliyle korkutuyor. Yahudi ve Nasrani ölümünde ölmesinden korkulur diyor muhterem Müller. Haccını göz göre eda etmeyen. Cenab-ı Hak'tan istiyoruz Rabbimiz ömrümüzün sonuna kadar Arafat'ta ispatı vücut etmeyi lütfesin nasip etsin inşallahü <Gülüyor> teala. Efendiler müşrikleri korkutuyor. Kafirleri korkutuyor. Münafıkları korkutuyor Kur'an diliyle. İnnel <Gülüyor> münafıkîne fi'd-dârkil esfel minen Camii'nin muhterem cemaati. Kur'an diliyle Resulullah münafıkları korkutuyor. Münafıklar cehennemde ve ateşte Kafirlerden de daha aşağı derecelerde, derekelerde muazzeb olacaklar diyor. Fiddarkil esveli Hani dibine varacaklar deriz ya bazen avam dilinde. Rabbimiz muhafaza buyursun. Yüce Rabbim Muhammed ümmetini fitnelerden muhafaza buyursun. Evet muhterem Müslümanlar. Konya'mın nurlu cemaati. Az sonra akıldan bahsedeceğim. Akıllı olun. Benim öz kardeşlerim, benim öz kardeşlerim, akıllı olun, akıllı olun, akıllı olun. Evet muhterem Müslümanlar. Efendiler biz ilim adamıyız ve siz de ilmin nurları, pırıltılarısınız. Ya eyyühen nebiyyü, inna erselnake <Sessizlik> şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Devam ediyor Cenab-ı Hak. Ve da'iyen bi biiznihi <Sessizlik> ve siracen nünira. Muhtemelen müminler, ve da'iyen ilallahı. Peygamberi Zişan Efendimiz ne için gelmiş? Gençler, gençler, Allah'ın genç kulları duyuyor musunuz? Peygamberi Zişan ne için gelmiş? Da'iyen ilallah. Bütün bir beşeriyeti Allah'a davet için. Bütün bir insanlığı, sadece Türk kavmini, Arap kavmini değil, bütün insanlığı, Adem evladını, kendi devrinden sabahı haşre kadar bütün insanlığı cennete götürmek için Allah'a davetçi olarak gelmiş. Bundan evvelki derslerde okumuştum size. Alehimanittum harisun aleykum bilmu'minin raufur <gülüyor> rahim. Müslümanlar dikkatinizi çekerim. Alehimanittum <gülüyor> arzın hangi parçasında olursa olsun Size meşakkat veren şey Resulullah'ın aleyhinedir. Kat iyi yer size kıyamaz. Konyalı kardeşlerim duyuyor musunuz? Kendisi kubbe-i altındadır. Sibirya'da, Kazakistan'da, Türkiye'de, Fas'ta, Cezayir'de ümmetinden birinin başı dişi ağrısa ayağına diken batsa Resulullah ona üzüntü duyuyor. Duyuyor musunuz? Aleyhima anittim. Kalbinize gelen bir sıkıntı, başınıza gelen bir ağrı, sırtınızda dolan bir sızı Hazreti Muhammed'i incitir. Aleyhim emanetim. Harisun aleyküm üzerinize gayet harisdir. Üzerinize gayet harisdir. Nasıl haris muhterem Müslümanlar? Mesabi hadisidir. Sahabesiyle Peygamber Efendimiz şöyle otururken bir sahabi hanımcaaz Sahabiyattan bir hanımcaz ağlayan çocuğunu kucağına almış şöyle geçiyor çocuğu susturmak için adeta helak olacak. İçinizde çoluk çocuk sahibi olanlar baba olarak annelerin yavrularına ne kadar düşkün olduğunu gözünüzde görüp duruyorsunuz her gün değil mi muhterem o anne yavru ağlayınca nasıl onun üzerine varıyor? Nasıl onu susturmak için kendini helak edercesine gayret sarf ediyor? Öyle bir anne yavrusunu susturmak için elinden gelen bütün gayret sarf ediyor. Resulü Zişan yanındaki sahabelerine buyurdular ki Ey ashabım şu anne kucağındaki bu evladını ateşe atar mı? Müminler Dikkatinizi çekiyorum. Ve İslam'ın kurucusu büyük Nebi'nin dilinden söylüyorum. Ya şari Azam. şari Azam. Hocam yahu sen şari Azam İslam'ın kurucusu diyorsun ya, yeni bir cep kitabı, el kitabı çıkmış, her şey Kur'an'dan alınır. Hz. Muhammed'in bu işte bir ilgisi, katkısı yoktur diyor o kitapta. Ya makarama. Vay canına vay be. Evet. Vay canına vay. Ya. 1400 senedir fahri kainata, fahri kainata şari-i azam diyoruz. Ve Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın haram kıldığı, emrettiği şeyler vardır. Kur'an'da olmayan benim de haram kıldığım, emrettiğim şeyler vardır. Eğer onları tutmazsanız helakiniz kat'idir diyor şari asam. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim temel ölçülerin kitabıdır ve Allah'tan Cibril vasıtasıyla Hz. Muhammed'e gelen kitabı ilahi ama beşeriyeti kıyamet sabahına kadar saadete götürecek nice milyonla ölçülerin sahibi Hz. Muhammed'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mübarek dili hatta muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'de de kalmıyor. Sahabenin hayat tarzı, sözü ve amelleri. Ashabîken nücûm bi'eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Benim sahabelerim semadaki yıldızlara benzerler. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz diyor. Sonra tabiîn, eyme-i icma ve kıyas diyoruz. Ta mahalle mektebinde 60 sene evvel hocamız okutmuştu. İçinizde yaşlı olanlar Hafız Mustafa Efendi kardeşim baş sallıyor. Ben de diyor 60-65 sene evvel mahalle mektebinde öğrendim hocam okuttu diyor. Edille-i Şer'iye kaç diye sorulduğunda gençler cevabı olarak ne diyecektik? Dört kaynaktan geliyor. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın fiili, ameli, kavli ve ikrarı, sükut ettiği şeyler de şeriattır muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz ya ne azim insan ya Rabbi Allah'ın Resulü ne azim insan işi sünnet sözü sünnet sahabeden birinden gördü de mennetmediyse sükut ettiyse kavlü Resul fiili Resul Sükutu Rasul, yahut ikrarı Rasul, takir-i rasul diyoruz muhterem Müslümanlar. Evet, Kur'an-ı Kerim, sonra sünnet-i peygamberi, sonra icma-ı sahabe, selef ve sahabenin icmağı, sonra muhterem Müslümanlar, müştehitlerin kıyası, ona kıyası fukaha diyoruz. Demek ki gençlerimizin beyinlerine çelik çiviyle persinliyorum ortasına kadar, edille-i şer'iye İslam dört kaynaktan gelir. Kitabullah, sünnet-i peygamberi, sahabe ve selefin icmağı, müştehitlerin kıyası ve koydukları kaideler. Muhterem Müslümanlar, eğer onlar o kıyaslar, kaideler de olmasa, bugün alem felç olur, ihtilata gider, yüz binlerce meselenin cevabını bulmak mümkün olmaz muhterem Müslümanlar. Ya, ya... Şimdi çıkmış, zıp çıktının biri, misal muhterem Müslümanlar, ya elimde Kur'an varken benim başka şeye ihtiyacım yok diyor. Ya Veya, hatır için, Kur'an ve sünnet tanırım ben diyor. Sahabenin ikmağını veya müştehitlerin iştihadını, kıyasını tanımam diyor muhterem Müminler. Onun için ben geçen derslerimde de söyledim, beyninizde karal kılsın diye tekrar söylüyorum, Müslümanlar, Yavrularınıza sahip olun, evlatlarınıza sahip olun, çocuklarınıza sahip olun. Dünya, gecenin karanlıkları gibi fitneler içerisinde her gün sabah bir yenisiyle çalkalanmaktadır. Cadı kazanında çoktan geçmiş bir dünyada yaşıyoruz. Öyle olunca hem kendimize hem de neslimize sahip olacağız inşallah. Ve da'iyen ilallahı. Dikkatinizi çekiyorum ayet-i kerimeye Muhterem Müslümanlar Resulullah'ın en ciddi Vazifesi ve niçin Geldiğinin hikmeti Bütün bir beşeriyeti Allah'a davet ediyor Rızasına davet ediyor Cennetine davet ediyor Nimetlerine davet ediyor Ve muhterem müminler Peygamber Efendimiz davet ederken Ben tebliğciyim Diyor Kapı Cami'nin muhterem cemaati. Dikkatinizi bu noktaya çekiyorum. Resulü Zişan ben tebliğciyim. Peygamber olarak Rabbimden olduğumu ve Rabbimin bana verdiğini size tebliğ ediyorum. Binaenaleyh tevfik, inayet, hidayet, rıza, cennet, nimet, kurtuluş, ebedi saadet ve cemal vadi Allah'ın. Öyleyse muhterem Müslümanlar, her adım ve nefeste, her adım ve nefeste Allah, Allah, Allah, Allah diyerek yürüyoruz inşaallahu teala. Ve dua ediyoruz, Ya Rabbi zikrini dilimizden, sevgin ve fikrini kalbimizden, ''Nurumu ve aşkını ruhumuzdan, önümüzden alma, bizi bu nurlu yoldan ayırma, sırat-ı Allah'a giden bu fil dişi caddeden bizi ayırttırma ya Rabbi.'' diye talikimize dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, ''Ve da'iyen <gülüyor> illallah bi iznihi, Mevla'nın izniyle bütün bir beşeriyeti Allah'a davet ediyor.'' Ben de kardeşlerime olduğu gibi tebliğ ediyorum muhterem Allah'a geliniz, rızasına geliniz, cennetine geliniz, cemaline geliniz, ateşinden sakınınız. Vesiracem münira, Kur'an böyle diyor, Vesiracem münira, İslam peygamberi, Nebimiz, Resulümüz, Kainata ışık saçan bir güneştir. Mütermimiler biliyorsunuz, okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Kainatta hayat güneşin varlığıyla kayıptır. Güneş olmasın arz üzerinde ziruh hiçbir mahluk kalmaz. Nebat ve bitki namına ancak güneşsiz yaşayan yosunlar kalır. Evet. Yani bütün varlık Allah'ın kudretiyle. Geçenlerde bir evladımız bir radyodan kainatta iki saniyede olan şeyleri yazmış okudu muteremler. Kapı cami'nin muhterem cemaati, Allah'ın has kulları. Biliyor musunuz? Kainatta İki saniyede neler oluyor sıralanmış, okudu böyle. Bunlardan bir tanesi, Güneş, kainata hayat veren Güneş, iki saniyede şu kadar milyon ton enerji kullanarak bu ışığı veriyor diyor. Ve kaç milyar senedir, dünya yaratılığı üç milyar sene olmuş, dört milyar sene olmuş, ondan sonrası bilinmiyor veya biliniyor biliyorsunuz fizik kitaplarında, Buna dair birçok mutalalar var. Hepsi nazari şeyler, indiği şeyler tabii. Hakikati ancak Allah'u Zülcelal bilir. Muhterem Müslümanlar. Yani Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şu gördüğümüz güneş var ya, kainata ışık tutuyor. Muhterem Müminler, bütün varlığımız, maddi varlığımız onun ışığına bağlı. Yoksa dünyada, yeryüzünde hayat kalmıyor. Bu güneş iki saniyede şu kadar milyon ton, yani senin benim anlayacağımız şekilde söylemek gerekirse şu kadar milyon ton kok kömürü veya liyit kömürü veya taş kömürü tüketiyor. Isıyı ve ışığı bize ancak böyle göndermeye devam ediyor. Saniyede şu kadar milyon ton kendine göre yaktı var tabi. Muhterem müminler. Elektrik sobasında ceryan yanıyor, taş kömürü sobasında taş kömürü yanıyor, odun sobasında odun yanıyor, güneşin sobasında da yaratıcının halk ettiği enerji yanarak tüketiliyor ve saniyede şu kadar milyon ton cennet getirir insan. Nedir bu kudret? Ne hudutsuz kudret diye sahralara düşer. Muhterem müminler, gençliğimizde. Ahmet Efendi diye bir amcamız vardı. Bir dostumuzun dükkanında zaman zaman birleşirdik. Onun hatıraları arasında Konya'mızın eskiden çok akıllı, çok okuyan bir mümini vardı diyor. Bir aralık cezbe getirdi diyor, meczup oldu diyor. Yani sizin bizim anlayacağımıza göre cünun getirdi, mecnun oldu diyor. Bir gün şöyle aklının geldiği bir yerde sormuşlar Hasan Efendi, kuzum sen boşa gidecek insan değildin. Ne oldu sana diye sormuşlar. Rabbimin kudretini idrak ve ihata için kendimi zarladım, meczup oldum diyor. Bu akıl bu koskoca sikleti çekmez. Muhterem büminler, bu akıl bu azim sikleti çekmez. İki saniyede şu kadar milyon ton enerji tüketen güneş, milyarlar senedir beşerin ufkunu aydınlatıyor. Akıl erer mi buna? Veysel Karani, muhterem Müslümanlar, mauzu mauzu konu konuyu açıyor. Veysel Karani, koca veli. Allahu Ekber diyor, kıyamda bir gece. Fikir katkırıyor. Ertesi gün Allahu Ekber diyor rukuda bir gece. Ertesi gün Allahu Ekber diyor secdede bir gece. Secdede bir secdede bir gece geçiyor. Dostlarından biri bir gün ya Uveys insanın alnı çürür. Bir gece bir secdede nasıl geçer? Üreysel Karaniye öyle diyor. Rabbim şefaatine mashar kıl. Ah diyor. Hazreti Adem'den sabahı haşre kadar bir gece olsaydı da ve ben o geceyi bir secdeyle geçirseydim diyor. Ah efendiler. Nefsimden, şeytanımdan Dünyamdan şikayetçiyim. Rabbim bana da o tevhiki lütfetse de günler ve geceler ve ömrü bir secdede geçirseydim Rabbime karşı. Ne olurdu yüce Allah'ım. Şu güneş olan peygamberimizi, <gülüyor> muhterem Müslümanlar, onun için neler söylenmiş de, hadi esasa konuya girmeden evvel, geçen dersimde, Fahrud Iraki'nin lemaatının mukaddemesinde on kadar beyit var. Üçünü okumuştum size, muhterem malar. İkisini daha okuyun Bakınız teberlken konuya girmeden evvel Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın dilinden söylüyor Fahrud Dini Iraki: Abi kızın degist, ezu hizir cavidan, an abciist, katray ez kuduk yeteram. Muhterem Müslümanlar, Fahrutdin Iraki'nin sözü bu Lem'aat'ının mukaddimesinde. Maarif Milli Eğitim tercüme ettirmiş. Genç evlatlarıma, kardeşlerime tavsiye ediyorum. Alınız, okuyunuz. Lem'alar, parıltılar diye isim vermiş. Lem'aat. Milli Eğitimin tercümelerinden Fahrutdin Iraki'nin mukaddimesinde aslı da var. Bütün Farsça beyitler, Arapça beyitler asılları da var orada. Arzu eden aslını da okur tabii. Peygamber Efendimiz'in dilinden şöyle diyor. Peygamber Efendimiz Ali sallallahu aleyhi Efendimiz, abi ki hızır zinde geçti ezan abi hayat, hızır aleyhisselam ki abi hayatı içti de ölümsüzlüğe erdi, ölümden kurtuldu. Ey insanlar, o abi hayat, hızırın içtiği abi hayat, su nedir biliyor musunuz? Kapı caminin cemaati, ben de soruyorum size, söylüyorum, hepiniz konuşursunuz zaman zaman ya dedelerimiz nenelerimiz Resulullah'tan daha çok konuşurlardı. Onların imanları daha farklı tabii bize nazaran selefimizin feyiz ve bereketini Cenab-ı Hak bize de lütfesin inşallah. Nenemiz nenemiz bir gün kilere giriveriyor. Bakıyor, bekmez küpleri taşıyor. Boş küpe aktarıyor, boş küpe aktarıyor, boş küpe aktarıyor. Küpler doluyor, taşmaya devam ediyor. O bir taraftan Ayşe Dudu geliyor, ne yapıyorsun hacı abla diye soruyor. Onun görmesiyle küpler taşmıyor artık, öyle kalıyor. Neymiş? Hızır Aleyhisselam elini basmış üzerine, onun için taşıyormuş. Buna benzeyen ecdadımızdan pek çok kazıyeler. Muhterem Müslümanlar, Ladikli Hacı Ahmet'imiz ben menkıbe anlatmadan edemem. Çünkü Kur'an'da menkıbe anlatıyor muhterem Müslümanlar. Resulullah da sizden evvel geçen ümmetlerde şöyle olmuştu diye Resulullah da menkıbe anlatıyor. Ladikli lâ Hacı Ahmed'a'mızla bir gün görüşüyoruz. Canımda bir iki arkadaş da var. Hocam dedi, Kadın Han Şube dedi, benim dostum dedi. Bana her seferinde Hızır aleyhisselamın ne olur Ahmet'e? Ahmeda'mız yedilerden de, yedilerin reisi de huzur aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar, yedilerin Ebu seva diyoruz. Ebu Adileyi sevanın manevi reisi huzur aleyhisselam. Daima biz bir müşkilimiz olduğu zaman giderdik, sorardık. O da gider büyüğüne sorar getirir, cevap verirdi bize. Öyle 30 seneye yakın zaman yaşadık muhterem ümmetim. Ne olur Hacı Ahmeda e? Şu senin üstadın Hızrı Aleyhisselam'ı bir görsem diye yükleniyor falan. Reis mi? Ben Hızrı Aleyhisselam'a falan kimseye görün diyemem ki diyor. Ancak sizin talebinizi böyle diyor diye kendisine söylerim diyor. O kendi işini kendi bilir diyor. O büyüğümüze karşı bizim böyle bir sözümüz olamaz diyor, emrimiz olamaz diyor. Muhterem müminler, yani vaaz-ı bu anlatır mı anlatılmaz mı filan Bunlar İslam'ın cilveleridir, parıltılarıdır, huzmeleridir, ışıklarıdır, İslam'ın mana tarafıdır. Rabbim bu yüce dini muhafaza etsin teala. <Gülüyor> Muhterem müminler, Ahmet ağamız diyor ki, bir Ramazan tam iftara yarım saat var, kapıya bir deveci geliyor. Kadın ve Başkanıymış bu zat. Kapıya bir deveci geliyor, elinde çomakla kapıyı güm güm güm çalıyor. Yahu Ramazan-ı Şerif herkes sofrada iftar saatini, koca katran küpünü alıyor. Yahu evla, evladım diyor, kardeşim diyor, şu Ramazan mübarek gün iftara yarım saat var. Şimdi ben şu reisi bir adamcağızım, elinde katranla ne işim var? Efendim? Neyse şuradan hadi sen bir selametle gitti de başımı terde uğratma filan diye adamcağız bayağı da bir sert konuşuyor filan. Ağam darılma gücenme lazım değilse peki diyor. Deveyi şöyle bismillah diye çekiyor. Koca e, katran küpünü alıyor. Bismillah deyip şöyle kaldırıp koyuyor. Sarmadan duruyor küp. Öbür tarafa geçiyor küpü kaldırıyor böyle bismillah diyor koyuyor. Sarmadan ip filan sarmadan küp yine duruyor orada. Ya hayır muhtemelen millet hiç sormayın. Şimdi sizin içinizde onlardan biri varsa... Ulan diyor hocamız ne masal anlatıyor yine görüyor musun diyor. Bağlamadan küp durur mu yahu diyor. Ulan mercimek beyinli herif. Dünyayı Cenab-ı Hak niye bağlamış da orada duruyor. Milyarlarca yıldızlar, milyarlarca yıldızlar... Hangi bağla, hangi iple, hangi halatla bağlı söyle bakayım bana. Hı? Kolay değil, tevfik ister. Yüce Rabbim bize tevfikini gönder diye dua ediyor. Katrancı çekip gidiyor, Reis Bey de içeriye giriyor. Aradan on gün sonra Reis Bey Ahmet Ağa'nın bayramda ziyaretine geliyor. Yahu Ahmet Ağa, şu senin mübarek zatı bir göstermedin buna filan. Reis Bey Kusun, kusura bakma diyor, o geldi de sen ona iltifat etmedin diyor. Aman Hacı Ahmet'e nasıl olur bu böyle? Şimdi Reis Bey'in etekleri tutuşuyor tabii. Nasıl olur bu böyle? Yavrucum diyor, işte Ramazan'ın açlı ahiri gireceği gün de kapına bir katrancı geldi ya, deveci diyor. Evet, takencisi diyor. Muhterem müminler, ben bunu size Ahmedam ruhum, amcam, kardeşimin 30 senelik sohbetinden bir lem'a olarak bir parıltı olarak anlatmış oldum. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hızır ki Hızır ki abu hayattan içti de ölümsüzlüğe erdi. Ey ümmetim o o oh, oh, abu hayat nedir biliyor musunuz? Buyur ya Resulallah. Benim havzu Kevser'imden bir damlaydı diyor. Yaratılışından mahşere kadar ve ötesine doğru şarıl şarıl şarıl şarıl akıp trilyonlar ümmetini mahşerde ve cennette sulayacak havzu kevseri ve kevser ürmanın bir damlasıydı diyor. Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünü acaba anlatabiliyor mu Fahri Dini raki, Aziz cemaat. Zekanıza, aklınıza, inancınıza, imanınıza hitap ediyorum. Ve... Allah'ın Resulü'nün dilinden Fahrüttin İraki şunu da, şunu da buyuruyor, bakınız. Hurşidi asumanı zuhuram aceb medar. Mümin kardeşim, böyle diyor. Hurşidi asumanı zuhuram aceb medar. Zerratı kainat eger geçti mazharam. Ey ümmetim, diyor. Ey hakikat ehli, ey iman ehli. Varlığın, gördüğünüz bütün varlığın... Zuhurunda hayat veren güneş benim. Peygamber Efendimiz mane aleminden böyle sesleniyor. Kainatın bütün zerrelerinde eğer nurum görünecek olursa taaccüb etmeyin diyor. Kainatın bütün zerrelerinde kabuklarını çatlattığınız zaman bütün zerratı kainatta nurum görünecek olursa eğer taaccüb etmeyin diyor. Muhterem Müminler وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ bir Aralık Hacı Vesiaed hocamızın Piri Paşasında hoca fendazetleri acziye geçtiği zaman orada şifa sabah namazından sonra şifa-i şerif okutuyordum. Şifa-i şerifte şöyle geçiyor. Varefana leke zikrak ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Habibim zikrini, şanını, şerefini, şöhretini, adını yükselttik." Ne demek yani? Benim adım nerede geçiyorsa senin adın ve zikrin de oradadır Muhammedim. Misal mı mi istersiniz? Müezzin efendi kardeşim... ...Eşhedü en la ilahe... diyor ya... ...Ezanda arkasından ne diyor? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Zikri ilahinin hemen arkasından ne geliyor? Resulünün zikri. Hatip efendi şimdi çıkacak... ...Elhamdülillah, elhamdülillah dedikten sonra... ...Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed diyecek. Sonra... Dikkat edin Hatip Efendi'ye Neşhedü en la ilahe illallahü la Ve neşhedü enne seyyidenâ ve mevlânâ Muhammeden abduhu ve rasûlühü <gülüyor> diyecek Kutbede Muhterem Müslümanlar Sonra Namazda elhamdülillah ve salavat-ı ile başlıyoruz Sonra Tahiyyatı okuyoruz arkasından ne okuyoruz Muhterem Müslümanlar Allahümme salli barikleri okuyoruz tamam mı Peygamber Efendimiz gene geliyor orada Sonra Hocanız vaızlarınız kürsüye çıkıyor elhamdülillahi rabbil alemin diyor başlıyor sonra ne getiriyor ve salatu ve ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyor mu kıyamet sabahına kadar bu böyle devam edecektir muhterem müslümanlar bu ayetin şerhinde aliyyülkari ders de okuturken benim elimde şifai şerifin iki şerhi vardı şihab ve aliyyülkari şerhi aliyyülkari şerhinde molla aliyyülkari böyle diyordu muhterem müslümanlar Hindistan'da, Hindistan'da bir ağacın yaprakları döküldüğünde arasında çok zaman ağacın yaprakları arasında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı dökülürmüş. Onu teberrken saklarlar Hint Müslümanları vefat ettikleri zaman sadirlerine koyarak kefenin altında mahşere götürürlermiş muhterem Müslümanlar. Ali Hükari aynen bakınız orada, erbabı mutalaya sesleniyorum. Pakistan ve Afganistan tarafında bazı güller açarmış. Güllerin ya, tomurcukları açılınca yapraklarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazarmış. Ali Hükari yine orada muhterem Müslümanlar kaydediyor. Balıkçının diri balık tutuyor. Bir gün tuttuğu bir balığın sağ kanadında La İlahe illallah sol kanadında Muhammedur Resulullah yazılı görüyor. Eser diyor ki o günden itibaren o balığı azat etti ve balıkçılığı da bıraktı diyor. Üzerinde böyle mübarek mukaddes ibareler olan balığı tutar da hayatından mahrum edersem benim için belki mahzurlu olur edebe aykırı olur diye balıkçılığı bıraktı tövbe etti balıkçılığa diyor. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin işaretleri eğer kainatın bütün zerrelerinde nurum görünecek olursa zikrim geçecek olursa hayret etmeyin, acep etmeyin Allah böyle istiyor diyor. Allahu nuru semavatu vel arda tefsirlere bakınız bakınız metelu nurihideki zamirin Peygamber-i Zişan Efendimiz'e gittiğine dair de tefsirlerde işaret var. Kadice a'kum minallahi nurun ve kitabu mubin ayetlerisindeki nura bakınız. Kitaplara Kur'an-ı Kerim'dir, İslam'dır. 3. tefsir veya ikinci tefsirinde Hazreti Muhammed'dir ve kainat nuru Muhammed'i ile doludur bütün zerreleriyle. Nereye baksanız, hangi hakikatin üzerine eğilseniz Orada envar ilahi ve Envar-ı Muhammedi. Ya Rabbi bizi peygamber Efendimizin mübarek nurundan ayırma. Efendiler isterseniz böyle iki beyitle kalsın. Okuyacağım iki beyit daha diğer derslerimde okurum. Asıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden bugün o büyük güneşin, o kainat güneşinin, o kalpler ve ruhları aydınlatan güneşin, o dimalar ve fikirleri nura götüren güneşin Aydınlığına sebep olan yüce vasıfları, hasletleri nelerdir? Yani Peygamber Efendimiz'in şahsiyet çelengini ören güller ve çiçekler nelerdir? Bakınız muhterem Müslümanlar, kendi dilinden dinleyelim. Yine Şifai Şerif'te Ali Yükari Hazretleri naklediyor. Hazreti Ali Efendimiz sormuş, sünnetiniz, itiyadınız, şahsiyetinizi ören amiller nelerdir ya Resulallah? Yani bir nuru mücessem olarak, bir nuru muazzez olarak, bir Allah'ın resulü, nebisi ve peygamberi olarak geldiniz. Şems-i Hidayet'siniz. Bu ışıklar hangi kaynaklardan geliyor? Sıfatlarınız nelerdir ya Resulallah? Soruyor Ali Efendimiz. Muhteremimler, hepimize ayrı ayrı bilmemiz gereken marifet hazinesi. Şu bir hadisi şerif Vallahi ve billahi ve tallahi Yüce Rabbim saatlerimize bereket ihsan buyursun inşallah. Evet. Muhterem cemaat, hadis-i şerif gelecek cumaya kaldı. Evet, Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kainatın bütün zerrelerini aydınlatan bir güneş olduğunu Kur'an buyuruyor. Ve siracem münira ve müjdele müminlere ki Allah'tan onlara büyük bir Ya Muhammed, müminlere müjdele. Müminlere müjdele. Neyi müjdele? Enne lehum min Allah'i fazlen kebira. Kâbe camiinin Rasulullahın Resulullah'ın dilinden, Allah'ın kelamından ben de sizi müjdeliyorum. Ehli salah olarak devam ederseniz Ehli Kur'an olarak devam ederseniz, ehli sünnet olarak devam ederseniz, Allah'ın ve Resulünün sevgisiyle kalplerinizi doldurursanız, böyle cemaatlerin safları arasında omuz omuza vererek Halikü'z-Zülcelal'in gösterdiği fil dişi caddede, sırat-ı müstakimde dürüst olarak devamlı yürürseniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Ve beşiril mümininin en nafhumun Allah'ı fazla kebira Allah'ın sonsuz ve en büyük fazlı sizin olacaktır inşallah teala Ben zaman zaman müterem müminler zaman zaman latife ederim size. Hani hocalar hep cemaati cehenneme kordu. Ben sizi hiç cehenneme koymaya razı değilim muhterem Müslümanlar. Hep cennete doğru, cennete doğru, cennete doğru diyorum. Görüyor musunuz? Evet. Ateşe, cehenneme sabrımız yok muhterem Müslümanlar bizim. Ya ben hep Hacı Beysa'da hocamız, üstadımız, mübarek hocamız için öyle derlerdi. O kadar cemaatine karşı dayıyor ki neredeyse cemaatı omuzunda cennete taşıyacak. Bu ne şeye sahip? Eh. Biz de onun önünde rahleyi tedrisine kitap koyduk, yıllarca okuduk hocamız, hususi hocamız Muhterem Şumanlar. Berika okuduk ve hadisten Akhirmani'yi okuduk. İmam Bilgivi Metni, hadisi Erbain Akhirmani şerhiyle önünde tek başına fakir evine gider orada okudum. hocafendinin güneşiyle, ile bereketiyle karşı karşıya uzun zamanlar beraber kaldık. Rabbimiz mahşerde şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Allah'a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 ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleyelim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasıfun ve Selamun al Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.